Hocam, e, araba kullanırken önümüzde bir hayvan çıkıyor. Biz bu hayvana çarpıyoruz ve ölüyor. Bundan dolayı e, bize herhangi bir günah ve kefaret olur mu? E, durum nedir? Herhalde kardeşimizin başına geldi ki böyle bir şeyi soruyor hocam. Buyurun. Tabii ki öncelikle e, trafik kurallarını riayet etmek lazım. Yani hız sınırlarına her zaman için riayet etmek lazım bir insan kurallara riayet ettiği takdirde önüne herhangi bir hayvan çıkarsa ve kendisi tabi ki bilinçli olarak bir hayvanı ezmek istemez. Zaten de böyle soru soran, bunun bir sorumluluğu var mı, bir günahı var mı diye soru soran kimse dini hassasiyeti olan bir olan kimsedir, kimsedir evet. Dini hassasiyeti olan bir kimse de bilinçli olarak herhangi bir hayvana vurmaz, hayvanı ezmez. Tam tersine bir Müslüman bir karıncayı bile incitmemek için, ezmemek için gayret gösterir. Ee, i̇radesi dışında, kendi iradesi dışında böyle bir kazaya sebebiyet vermişse bundan dolayı sorumlu olmaz. Ama bütün bunlara rağmen kişi vicdanın rahatsız oluyor. Acaba bir yanlışlık yaptım mı, ne yapmam lazım falan gibi böyle bir rahatsızlık içerisinde oluyor. Kendi vicdanını rahatlatmak için Hayvanlara yiyecek alabilir, işte su koyabilir, bir şekilde onlara hizmet edebilir veya sadaka da verebilir. Ama dini açıda günah işlemiştir diye söyleyemeyiz.